Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Gümüşhane'nin merkeze bağlı Karamustafa Köyü'nde bulunan bakır madeni işletmesinde bozundurma tankından atık barajına taşıma yapan boru koptu. İki saat boyunca atık barajına akması gereken zehirli su maden sahasına yayıldı ve sonunda deriye karıştı. Özel bir şirkete ait maden işletmesinde meydana gelen bu olay sonucunda içerisinde çeşitli bozundurulmuş kimyasalların bulunduğu zehirli su baraj kenarından temiz yüzey sularının ve yağmur sularının taşınması için yapılmış olan kanala ve oradan da dereye ulaştı. Yerel medyada yer alan haberlere göre olayın duyulmasının ardından başta Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri olay yerinden çeşitli numuneler alarak tahliyeye gönderdi. Gümüşhane Vadiliğinden yapılan açıklamada derede oluşan kirliliğin hangi boyutta olduğu ve oluşturabileceği etkiler yönünde detaylı incelemelerin başlandığı belirtildi. Ayrıca yasal açıdan da gereken işlemlerin yapılacağı kaydedildi. Uzmanlar vadi boyunca yer alan köylerde dereden su alınarak sulama yapılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Bir bilimsel yayın, iklim krizinin ve dünyada artan sıcaklıkların nedenini doğal güneş döngülerine ve dünyanın güneşe yaklaşmasına bağlayan çalışmanın inceleneceğini açıkladı. Fakat çalışma... Temel hatalar içermesi nedeniyle bilim insanları tarafından eleştiriliyor. Makalenin yazarları ortalama küresel sıcaklıkların son 200 yılda yaklaşık 1 derece artmasının büyük ölçüde güneş aktivite döngülerinden ve güneş sisteminin merkezindeki hareketinden kaynaklanabileceğini iddia etti. Makalede bu hareketin dünya ve güneş arasındaki uzaklığı farklı zamanlarda değiştirdiği öne sürüldü. Bu olgunun sonucunda gelecek 600 yılda sıcaklıkların 3 derece artmasının beklendiği söylendi. Ancak fizikçiler bilginin doğruluğu konusunda kuşku duyduklarını belirterek dergiyi kaygılarına hak vermeye sevk etti. The New Scientist dergisine konuşan Edinburgh Üniversitesi'nden Ken Rice, Güneş'in güneş sisteminin kütle merkezi etrafındaki hareketinin güneş sisteminin Jüpiter gibi diğer ögelerinin etkisiyle oluştuğu herkes tarafından bilinir. Makalenin iddia ettiği gibi bu güneş ve dünya arasındaki mesafede değişiklikler yaşanacağı anlamına gelmiyor dedi. Makalenin niteliğine yönelik kaygılarla ilgili The New Scientist'te ile konuşan çalışmanın başyazarı Valentina Zarkova ısınma ve güneşin doğal döngüleri arasındaki ilişkinin güneş ve dünya arasındaki mesafenin değişmesini eklemeden dahi küresel ısınma örüntüsünü kanıtlamak için yeterli olduğunu iddia etti. Bunun bir anlamı haşlandıktan sonra demek ki kızaracağız bir de. Didim Belediyesi'nin iyilik yap Ama denize atma sloganıyla düzenlediği etkinlik kapsamında Çamlık mahallesindeki altın kum iskele ve liman çevresinde ilçe protokolü ve dalgaç ekiplerince deniz dibi temizliği yapıldı. Yaklaşık bir saat süren temizlik çalışması sonunda deniz dibinden çok sayıda atık çıkarıldı. Denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atavay suyun temiz tutulması konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Atavay... Burası Didim'de dünyaca ünlü altın kum plajı. İnsanlar denizi güzel olduğu için buraya geliyor. Burada yaşayanlar olarak bizler maalesef yaşadığımız yerin kıymetini bilemiyoruz. Ne bulursak denize atıyoruz. Önemli olan temizlemek değil, denizi kirletmemek. Dalgaç arkadaşlarımıza denizin kıymetini bildikleri için çok teşekkür ediyorum. Lütfen herkes denizin kıymetini bilsin. Bu gibi atıklar deniz yerine çöpe atılırsa denizimizde doğamızda temiz kalır dedi. En iyisi hiç atık çıkarmamak, çöpe de çöp atmamak çünkü çöpün olmadığı bir dünya hayal edelim. Mustafa Çakır'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre Tekirdağ Çorlu'da 180 bin ağacın kesilmesine neden olacak kum ocağı projesi yargıdan döndü. Çorlu Belediyesi özel bir şirket tarafından yapılması planlanan Kvars kumu Ocağı Kapasite Artış Projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali istemiyle dava açtı. Tekirdağ İdare Mahkemesi kararında Kuvars kumu çıkarılacak alanın tamamının orman arazisi üzerinde bulunduğuna işaret etti. Kararda açık kum ocağı işletmesi şeklinde yürütülecek faaliyetin sahadaki bitki örtüsünün tamamen kaldırılarak yürütülecek bir işlem olacağı belirtildi. Ayrıca orman alanlarının sağladığı ekolojik, ekonomik ve sosyal hizmetleri tamamen ortadan kaldıracağı vurgulandı. Mahkeme İç Trakya'nın hassas ekolojik koşullarında yer alan bu nadir orman alanlarından birinin de kum ocağı işletmesiyle ortadan kaldırılarak önemli habitat kayıklarına neden olacağına dikkat çekti ve ekolojik dengenin ve bölgenin kırılgan ekosisteminin görece olumsuz etkileri yıllarca devam edeceği eklendi. Mahkeme hazırlanan ÇED raporunda flora ve fauna ile ilgili bölümlerinin hemen hemen tamamen literatür verilerle hazırlandığı, işletme sahası ve etkilenme alanında kalan bitki türleriyle ilgili detaylı veri toplanmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Mahkeme projenin orman alanları ve yeraltı su kaynakları ile ilgili koruma ağırlıklı yaklaşımlarla bağdaşmayan bir planlama kararı içerdiğini belirtti. Ayrıca hem yerüstü hem de yeraltı suyu beslenme alanının kum ocaklarının kazısıyla tahrip olacağını Dikkat çekti ve böylece ÇED'i iptal etti mahkeme. Bugünü bir etkinlik haberiyle kapatalım. Zehirsiz sofralar sivil toplum alanının ilk etkinliği olarak Bülent Şık konuşmacı, Güneşin Aydemir'in moderatör olarak katılacağı etkinlik 8 Ağustos saat 19'da Dastas sahnede gerçekleşecek. Pestisitlere mahkum değiliz başlıklı söyleşinde gıda güvencesi, gıda güvenliği, toksik kimyasallar. Pest kalıntı sorunları, biyolojik çeşitlik kaybı, endokrin ve nöral gelişim bozuklukları gibi konular konuşulacak. Ayrıca alternatif uygulamalar ve sağlıklı gıda için neler yapılabileceği tartışılacak. Etkinlik, ücretsiz ve herkese açık. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri